Merhaba. Belçika'da iklim değişikliği hakkında yöneticilere seslerini duyurmak isteyen aktivistler İklim İçin Çal, Sing for the Climate konserinde buluştu. Türkiye'de pek çok kesimin ilgisini toplayan Doğa İçin Çal kliplerine benzer şekilde hazırlanan İklim İçin Çal müzik klibiyle duyurusu haftalar önce yapılan etkinliğe 60 bine yakın aktivist katıldı. Konserde hep birlikte bu organizasyon için bestelenen ve herkese bilinen İtalyan ezgisiyle Bella Chau'nun melodisi üzerine yazılan Do it now, şimdi harekete geç parçası seslendirildi. İklim için çal konserini organize edenler amaçlarının bu sene doğada yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesinde karar alıcılara iklim değişikliğini durdurmak için harekete geçmeleri gerektiği mesajını vermek olarak açıkladı. Geçtiğimiz Nisan ayında Microsoft'un İstanbul'daki merkezi önünde yenilenebilir enerji kullanması için eylem yapan Greenpeace aktivistleri gözaltına alınmış, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Savcılık eylemle ilgili olarak kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Karar gerekçesinde aktivistlerin çevreye karşı duyarlılıklarını demokratik biçimde ifade ettiklerini eleştiri ve itiraz hakkını kullandıklarına, fiillerinin izinsiz gösteri ve yürüyüş kapsamında sayılamayacağına yer verildi. Levent'te bulunan Microsoft binasına gelen Greenpeace üyesi 10 kişi üzerinde Microsoft Bulut'un ne kadar temiz yazılı pankartı açmış, Microsoft güvenlik görevlilerinin engel olmak istediği gruptan bir kişi merdivenle binanın girişinin çatısına çıkmıştı. Kapı önünde bir açıklama yapan Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Pınar Aksuğan şirketler tarafından kullanıma sunulan bulut birleşim sistemlerine yani cloudlara talebin artmasının kömür ve nükleer gibi kirli enerjilerin kullanımını da arttırdığına dikkat çekerek bu data sistemlerinde temiz enerji kullanılması için çağrı yapmıştı. Japonya'da 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombası felaketinden mucize eseri kurtulan 4 kişinin de aralarında bulunduğu 800 nükleer silah karşıtı barışsever barış gemisiyle yani Peace Boat'la Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Ancak her ülkede yerel yöneticiler ve sivil toplum örgütlerinin karşıladığı barış gönülleri Kuşadası'nda karşılarında kimseyi göremedi. Japonya'nın Yakahoma Limanı'ndan hareket eden barış gemisi Vietnam, Singapur, Hindistan ve İsrail'den sonra rotasını nükleer santral kurma hazırlıkları içinde Türkiye'ye çevirdi. Barış gönülleri sözcüsü Kaz Egaşira gittikleri ülkelerde nükleersiz bir dünya istediklerini anlattıklarını belirterek atom bombası felaketinin canlı tanıkları yaşadıklarını anlatıyor. Benzer bir felaketi Japonya'da 2011 yılında meydana gelen depremin ardından oluşan tsunaminin, Fukushima nükleer santralini vurmasından sonra yaşayan üniversite öğrencileri deneyimlerini paylaşıyor dedi. Barış gemisi rotasını şimdi Yunanistan'ın Pire Limanı'na çeviriyor ve barış mesajını, nükleersiz bir gelecek mesajını anlatmaya devam ediyor. Manisa'da Çal Dağı can çekişiyor. Verimli tarım arazilerine ve zümrüt yeşili ormanlara can veren daha yakın bir gelecekte Gediz Havzası'na Zehir saçan bir yara haline gelebilir uyarısı çaldığında nikel madeni işletmek için girişimlerin başladığı 2004 yılından bu yana bilim insanları tarafından sürekli yapılıyor. Önceki gün Turgutlu Sanayi ve Ticaret ve Sanayi Odası'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu üyelerine bir sunum yapan Jeoloji Yüksek Meclisi Tahir Öngür uyarılarını iğneledi. Dedi ki bu maden işletilirse İzmir'e ve bütün Gediz Ovası'ndaki canlı yaşamı tehdit Altına girer diyor kendisi. Turgutlu'daki bu sunumun ardından maden alanına giden milletvekilleri maden faaliyetlerine yeni başlanmış olmasına rağmen doğada yaşanan tahribatı gözleriyle gördüler. Henüz planlanan kapasitenin 200'de yüzde bir oranındaki büyüklüğe sahip olan maden e, ocağının açık görüntüsü karşısında vekiller gördükleri manzarayı bir felaket olarak nitelendirdi. Yöreköylülerinin cehennem çukuru olarak nitelediği madende kapalı tanklar yerine üstelik açık havada sülfürik asit diç edilerek üretim yapılıyor. İşletme boyunca kullanılacak asit miktarı 18 milyon ton olarak hesaplandı. Bu da İzmir'den Çin'e kadar yani Pekin'e kadar binlerce kilometrelik asit yüklü bir kamyon dizisi oluşturmaya yetecek kadar bir miktar. Fosil yakıtlar azaldıkça... Alternatif enerji kaynaklarına rağbet de artıyor. Bu bilinçle yola çıkan farklı ülkelerden gelen akademisyenler Alanya'da yenilenebilir enerji sistemleri çalıştayında buluştu. Orta Doğu'nun en kapsamlı yenilenebilir enerji sistemleri çalıştığı Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 farklı ülkeden 140'ın üzerinde bilim insanının katılımıyla gerçekleşti. Çalıştığıyla ilgili bilgi veren yenilenebilir enerji çalıştayı koordinatörü doçent doktor Erol Kurt potansiyel olarak ülkemiz çok iyi konumda. Yani hem güneş hem dalga enerjisi hem rüzgar bakımından tüm bu yenilenebilir enerji çeşitleri kullanıldığı zaman Türkiye'mizde hakikaten çok farklı enerji üretim sistemleri kullanılabilir. Ve bu da hem milli gelire hem de teknolojik gelişmesine ülkemizin ciddi manada katkıda bulunabilir dedi. Uzmanlar alternatif enerji kaynaklarının özendirilerek çalışmaların daha da ileriye götürülebileceği görüşünde. Ancak Türkiye hala kömüre ve petrole para harcar ve cari açık büyüyor.